Kent hakkı üzerine konuşmalar. Hazırlayıp sunan Cihan Uzunçarşılı Baysa. Kentin tozuna hoş geldiniz. Evet, afet dönüşümü startı verildi. Dönüşüm kamu binalarından başlıyor. Bir iki tane de seçilmiş mahalle var. Bu çerçevede 33 ilde 150 kamu binası yıkılacak. Toplam 7 milyon riskli bina etkilenecek. Başbakan da bugün İstanbul Esenler ilçesi havaalanı mahallesinde dinamit, dinamitlemek için düğmeye basarak bir binanın yıkımı ile mahallelerdeki dönüşümü resmen başlattı. Dönüşüm Beyoğlu'nda da aynı anda başlıyor. 295 dairelik 87 bina etkileniyor. Esenler Belediye Başkanı mahalleli istedi biz projelendirdik dese de Esenler'de kafalar karışık. 4 bin civarı nüfus etkilenecek dörtte biri kiracı. Kiracılar afet dönüşümünden yararlanamıyor. Birçok iş yeri var konfeksiyon atölyeleri var afet dönüşümünden etkilenecek ne olacakları belli değil. Ortada hiçbir sözleşme yok, kura çekimiyle yerler belirlenecek diyor ve hakikaten kafalar karışık. Aklımıza takılan sorular da var. Start 99 depreminde çok acılar yaşayan avcılar ve benzeri alanlardan değil de neden Esenler'den? Ya da ok meydanı gibi zemini sağlam yerlerden? Ya da zemini çok sağlam olan Sarıyer Derbent'ten? Kim karar veriyor ve süreç neden şeffaf değil? Mahalleliler ile nasıl anlaşıldı? Hepsiyle anlaşıldı mı? Projeler neler? Neden bilmiyoruz. İleriki programlarda afet dönüşümünün başladığı ilk mahalleler olan Esenler ile Fikirtepe'yi de inceleyeceğiz. Başbakan bugün Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yeni akademik yılında açılışını yaptı. Açılış konuşmasının dönüşüm ile ilgili bölümünde şehrin insan üzerindeki hakkı diye bir cümle kullandı. Biz buradan tam aksini insanın kendi kenti, kendi mekanı üzerindeki hakkını, kent hakkını tekrar dile getirmek isteriz. Yaşadığımız kentleri ve kentsel mekanı arzu ve ihtiyaçlarımız doğrultusunda kullanabilme, kendimizi neyleme, üretme ve yeniden üretme hakkımızı, yani kent hakkının önemini bir kez daha seslendirmek isteriz. Ya da harviye kulak verirsek, Kent kaynaklarına ulaşma özgürlüğünden çok öte bir şey. Kenti değiştirerek kendimizi de değiştirme hakkı. Evet günün manşeti dönüşüm ve bugün konuyla ilgili önemli bir araştırmayı anlatacağız. Kentsel dönüşümün nasıl yapılması gerektiğini ışık tutan, dönüşümün ihlal ve mağduriyetlerini belgeleyen, bazı ezberleri bozan, altı mahalleyi içeren çok kapsamlı ve derinliğine bir araştırmayı inceleyeceğiz. Umarız afet dönüşümcülerin kulaklarına da küpe olur. İstanbul'daki kentsel dönüşüm uygulamalarının hayatlarda yarattığı yıkım önemli bir araştırmaya konu oldu. Doçent Doktor Asuman Türkün, Doçent Doktor Besimeşen, Doçent Doktor Şükrü Aslan, Doçent Doktor Binur ve Mimarlar Odası'ndan Yüksek Mimar Mücella yapıcının ortaklaşa yürüttüğü İstanbul'da eski kent merkezleri ve gece kondu mahallelerinde kentsel dönüşüm ve sosyomekansal değişim araştırması iki yıl sürdü. Maltepe Başı Büyük, Sarıyer Derben, Tuzla Aydın'da Gecekondu Mahallelerinin yanı sıra Tarlabaşı, Toskoparan ve Bezirgen Bahçe konut alanları, 1362 hane ve hanelerdeki bütün bireylere tek tek 6100 insanın bilgisine ulaşıldı. Tarlabaşı, Bezirgen Bahçe ve Toskoparan'ı ağırlamıştık hatırlayacaksınız. Afet Dönüşüm Startı verilen Derbente'de de haftaya gidiyoruz. Bugün bu önemli araştırmanın yazarlarından Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden Doçent Doktor Asuman Türk'ün ile birlikteyiz. Asuman hoş geldin. Hoş bulduk. Evet bu araştırma bazı ezberleri de bozuyor ve çok hayırlı bir işe de vesile olduğunu düşünüyorum. En başından başlarsak mesela bu işgalci söyleme, hani hep söyleye geldiğimiz bedavacılar işte onlar geldi devlet arazisine oturdu. E ben de gidip orayı çevirseydim, otursaydım bugün evim olacaktı ama ben kiradayım, işgalciler orada ev sahibi söylem. Siz 70'lerden itibaren incelediniz. Ne sonuçlar çıktı? Bir kere bu hakikaten ezber bozan sonuçlar ortaya çıktı. Şunu görüyoruz 50'li yıllarda. Hı. Ee, gerçekten e, işgaller var yani kamu arazisine işgal yoluyla gece konuların yapıldığı durumlar var İstanbul'da Zeytinburnu buna bir örnektir ve zaten zaman içinde de o ilk e, yapılanlar 80'lere kadar çıkan Hı -hı. yasalarla zaten tapuları verildi imar planları Hı -hı. geçti ve oraları zaten biliyoruz o en eski gece kondu bölgeleri apartmanlaştılar Hı -hı. hatta çok da kötü apartmanlaştılar Hı -hı. kalitesiz bir apartmanlaşma Hı -hı yaşadılar. Fakat 60'lı yıllardan itibaren şunu görüyoruz, ee, İstanbul toprağında belli kesimlerin ciddi miktarlarda toprağı zaten üzerine geçirdiğini görüyoruz. Yani hı hı. bu e, parselleri ayırıp ya da hisseleri ayırıp birilerine satmadan önce birileri o toprakları zaten beşi, çeşitli mekanizmalarla üstüne geçirmiş hı hı. durumda. Yani bunu herkesi töhmet altında bırakmak için söylemiyorum. Hı hı hı. Ee, ama böyle bir süreç var. Aynı yani bunlar zamanda, pardon belediyelerde çalışanlar falan filan. Her falan, türlü ya, olabiliyor. Hı, olabiliyor. Çok da. çeşitli hı -hı. E, şekillerde hı -hı. bu olabiliyor. Yani tapuyu üzerine geçirmek hı -hı. gibi. Ya da şöyle bir şey oluyor. Ee, o gün için zaten çok e, ucuz satın hı -hı. Alabil, bilinecek Yani henüz imar planı geçmemiş. Yani imar izni olmayan bir takım alanlarda. Yani henüz tarım toprağı olarak görünen hı -hı. alanların bazı insanlar tarafından satın alındığını Hı -hı. görüyoruz Hı -hı. ya da e, o bu topraklara o dönemde sahip olan insanlar var ve bunlar bu gece kondu Hı -hı. talebi ortaya çıkmaya başladığında ise bu kişiler bunları e, parseller ayırıyorlar kendilerince bir işte yol ayırıp bunları parselliyorlar Hı -hı. ve kişilere hisseli olarak satıyorlar yani aslında 60'lı 70'li yıllardan Hı -hı. sonra bizim gece kondu tanımıza uyan yani başkasının arsası hı hı, üzerinde hı. yapılan konut şeklinde tanımlanan gece kondu yok. Daha çok hani arazi mülkiyetine sahip e, bir grup var. Ama üzerine yapılan konut yasa dışı. Yani kaçak hı, statüsünde. Hı. Ama şunu da düşünürsek İstanbul'un %70 aslında kaçak evet, yani bu sadece evet, gece kondulardan tabii, ibaret bir durum değil yani koca koca alışveriş merkezlerinin evet, bile evet. çeşitli nedenlerden dolayı iskan izni alamadığını Hı -hı. görüyoruz ya baştaki işte plana uymuyorlar fazlalık var hani ekler yapılmış Hı -hı. gibi çeşitli nedenlerle hani o ilk verdikleri projeye uygun olmayan Hı -hı. şekilde yapılan binalar bu uyumsuzluk nedeniyle İskan izni alamıyor. Hı hı. O nedenle de İstanbul'da çok ciddi bir problem hı hı. var. Yani kaçak Ay. yapılaşma anlamında. Yani sadece gece kondulara has bir durum değil. Ama şunu söylememiz lazım. Yani gece kondularını 50'lerde, şimdi bizim 3 e, gece kondu mahallesine gittik. E, saydığın hı hı. gibi Cihan, hı hı. işte Aydınlı, e, Tuzla Aydınlı, hı hı. Sarıyer Derbent ve Maltepe Başıbüyük. Bu 3 mahallede 60'lı 70'li yıllarda en son gelişen bu üçü arasında Hı -hı. E, Aydınlı. Hı -hı. O çünkü bir köy Hı -hı. yerleşiminden Gecekondu'ya yani o çeşitli organize sanayi bölgeleri Hı -hı. o şey e, Tuzla civarına getirilince orada bir talep ortaya çıkıyor. Hı -hı. Bir de tabii tersaneler de var çok tabii, yakınında. yani tabii. çok İş, ki. Evet. iş olanaklarının Hı -hı. orada artmasıyla birlikte orada o köy yerleşimi bir tür gece kondu yerleşimi olarak da devam Hı -hı. ediyor. Mesela orada çok net şunu görüyoruz. Ee, orada hakikaten tarım toprakları var. Yani ciddi köyden dönüşüm dediğimiz zaman bunu zaten beklemek normal. İşte bostanlar, e, tarım yapılan alanlar Hı -hı. var ve oradaki bir takım insanlar kimi zaman bunlar o reis, e, böyle bir fırsatı görüp çok ucuza satın alanlar olmuş olabiliyor bunları. <gülüyor> Kimi zaman işte uzun zamandır o tarım toprağının sahibi olanlar <gülüyor> oluyor ama çoğunlukla da biraz bu işin içinde bir uyanıklık <gülüyor> <gülüyor> oluyor. Yani birileri Biliyor. böyle bir talebi <gülüyor> fark ediyor ve o sırada çok ucuz olan toprakları alıp daha sonra bunu bir şekilde değerlendiriyor. O dönemde de e, hem e, oradaki kişilerden hani isim vermek istemiyorum hı hı. bunun için. Oradaki kişiler yani bu tarım topraklarını bir şekilde kendileri de e, şey oluyorlar. Emlakçı haline geliyorlar. İlginç. Yani bunları aha, satın aha. alıp e, kendileri hı hı. de emlakçılık yaparak ama bu işi de o emlakçılık hı hı. çerçevesinde yaparak bu toprakları hisseli olarak bu kişilere hı hı. satıyorlar. Yani aslında bedava yok. Bedava <gülüyor> yok, yok. Yani evet. 50'li yıllarda evet yani ilk Hı hı. yerleşimler Hem Ankara'da 50'lerden önce hı hı. o Altınlar civarında başlayan gece kondulaşma, İstanbul'da bu 50'li yıllarda yoğunlaşan gece kondulaşma e, daha çok kamu hı hı. toprağı üzerindedir. Ama o da kamu toprağı üzerinde olanlarda e, topografik olarak engeli olan, çok hı hı. da tercih hı hı. edilmeyen işte deri yatakları ya da işte dediğim gibi topografik olarak eğimin çok fazla hı hı. olduğu hı hı. bir takım alanlar aslında işgal edilmiştir çoğunlukla evet. hepsi olmasa bile. Daha sonra ise yani bizim bütün mahallelerde gördüğümüz e, işgal örneğin yani şimdi rakamlara çok fazla Hı -hı. girmeyeyim ama yani yüzde ellisinden fazlası kimisinde bu yüzde seksenlere kadar varan bir şey var. Satın alma yoluyla bu arsaları Hı -hı. elde Hı -hı. ettiklerini görüyoruz. Daha sonra da kimi zaman aile emeğini kullanarak kimi zaman e, işçi Aha. kullanarak bu evlerin yapıldığını görüyoruz. Yani e, iddia edilen hı hı. durum hı hı. aslında yok. Hı hı. Aslında bunlar da ve tabii şunu da söylememiz lazım. Şöyle bir çifte sınav, tapusunun geçmişi <gülüyor> bu kadar belli. Aynı. Tem, ya memlekette doğru. bir şekilde doğru. Bu tope etmiş, kimi zaman dededen kalmış dedemiz, ne işte yapmış, bilmem nereden, nereden almış, <gülüyor> tabii, yani tabii, bir şekilde tabii. sonuç olarak bu insanlara Hı -hı. bu yıllar içinde 84'lü yıllar işte ara kadar çeşitli yıllarda Hı -hı. bu kişilere af bir e, aflar gelmiş Hı -hı. ve siz bunları başka çareniz de olmadığı için aslında eğer devletin Hı -hı. düzgün bir konut tabii. politikası sosyal olsaydı, konut sosyal konut, sosyal konut olsaydı, tabii. kiralık konut Hı -hı. sorunu çözülseydi. Bu durum olmayacaktı tabii. Hiç kimse bu kadar bir tercih etmez. Böyle bir durum olmayınca yani böyle bir Hı -hı. olanak yani bir konu tarzı sağlanamayınca ve barınma, yani çok, dargi, barınma çok önemli bir temel bir ihtiyaç. ihtiyaç bir o sırada tabii. zaten e, ciddi bir biçimde Hı -hı. sanayi işçisine ihtiyacınız var ve bunu ucuz istihdam edip söyleyen var. Hı -hı. Yani Avrupa'da paraleli bizim gibi ülkelerde bir gece kondular olmuş evet, aslında. Evet. Yani yumlarak, aynı dön evet, dönemin evet. İki farklı ülke grubunda iki farklı sosyal Hı -hı. politika olarak da bunu algılayabiliriz. Bence de çok mantıklı bir açıklama evet, bu. Evet, yani doğru, bu kadar e, yoksa bu kadar istemeseniz bunu bu kadar göz yummazsınız mutlaka çareler bulmaya Hı -hı. çalışırsınız. Tabii, tabii. Nitekim bulunmaya da çalışılmış ama o bulunan çözümler e, bu bahsettiğimiz yani e, Türkiye koşullarında çok dar gelirli tek kişinin çalıştığı, sosyal güvencesi olmayan kişilere, kişilerin ulaşabileceği <gülüyor> tür konutlar değil. olmamış. Yani evet, evet. O kooperatifler, kooperatifler yetersiz mesela. değil mi? Evet. Kooperatifler evet. olmuş. Aha. Ama kooperatife girebilmeniz için, yani o kredilerden yararlanabilmeniz için, örneğin <gülüyor> e, sosyal güvenlik kurumlarının sağladığı krediler var. E, bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışıyor olmanız lazım. Tabii. Hele o, o dönemlerde, yani sosyal güvenlik... Kurumlarına bağlı Hı -hı. çalışan insanların sayısının da düşük olduğunu hala çok düşük. Ee, var, düşünürsek yani bu demektir ki toplumun aslında en dezavantajlı kesimlerinin e, bu tür bir konuda yani planlı alanda Hı -hı. ya da formel sınırlar içinde konuta ulaşması e, olanağı da olmamış. Yani şimdi biz bu gerçekliğimizi kabul edip de bununla yüzleşmeden sadece bugünkü sonuçları açısından evet. durumu değerlendirip Aa, doğru. üstelik doğru. yalan yanlış bilgiler üzerinden bunları değerlendirdiğimizde Hı -hı. E, ortaya da aslında etik olarak çok tartışmalı bir çifte standart Tabii, çıkıyor. Doğru. Peki geldik 2000'lere şimdi bu işgalci oldu, uğur oldu, ucube oldu Hı -hı. işte her türlü kötülüğün çıktığı e, merkez oldu. Sayın Bayraktar'ın böyle çok enteresan demeçleri vardı bir ara işte terörün Uyuşturucunun hatta kadın ticaretinin çıktığı alanlar. Neden birdenbire ne oldu kentte? Yani bir kere şöyle bir durum var. Bütün dünya kentlerinde hı hı. bunu görüyoruz. Yani bir kentler üretim kentleri olmaktan, yani Batı konuşabiliriz. Yani Batı sanayisiyle gelişmiş kentler, o Batıdaki hı hı. sanayisiyle gelişmiş kentlerden sanayilerin çıktığını görüyoruz ve bu kentlerin o üretim kenti olmaktan tüketim Hı -hı. kenti olmaya Hı -hı. dönüştüğünü görüyoruz. Böyle bir dönüşüm ise evet. ciddi bir mekansal dönüşümü de gerektiriyor. Yani Hı -hı. siz hizmetlere uygun Hı -hı. yani o kentte sanayinin yerine gelebilecek Hı -hı. ve o kent ekonomisini ayakta tutabilecek yeni sektörlere Hı -hı. uygun bir takım dönüşümler olmaya başlıyor. Yani bütün Avrupa kentlerinde de aslında evet, benzer evet, sorunları görüyoruz açıkçası. Evet. Bizim gibi ülkeler ise bizde iki tür süreç yan yana gidiyor. Yani bizler hem bu küreselleşmeyle birlikte o küresel üretimin <gülüyor> e, odakları oluyoruz. Ama aynı zamanda da bu dünyadaki bu furyaya uygun olarak bir yandan da kentin bazı bölümleri özellikle en kıymetli merkezi Tabii, yerleri şu andı, de evet, evet. E, dönüşüm, evet, değil mi? dönüşüm Onlar... baskısına uğramaya evet. başlıyor. Çünkü oralarda da deniyor ki hani mesela İstanbul için... Bu sanayisizleşme yani sanayilerin kent dışına gönderilmesi söylemi 80'lerden beri söylenir. Ama bugün rakamlara baktığınızda hani bu çok söyleniyor da bu kolay bir şey mi? Bu değil. Yani İstanbul'dan evet desantalize edildi bir takım sanayiler ama çok büyük sanayiler desantalize edildi. Onun dışındakiler iki yakadaki büyük organize sanayi bölgelerine aktarıldı. Ama İstanbul ili hala... Çok önemli. Türkiye'nin en önemli sanayi, sanayi kentidir. Evet. Evet. Diyelim ki sanayi gitti. Bunun yerine gelen hizmetler de zaten çok ciddi bir biçimde bir işçi sınıfı ortaya çıkarıyor <gülüyor> ya da böyle bir emek talebi var ve hani sanki hizmet sektörü, hizmetler sektörü ne dönüş olduğunda sanki işçi sınıfı ortadan kalkıyormuş gibi Hı -hı. Ya çalışan Hı -hı. kesimler ortadan kalkıyormuş gibi bir söylem Hı -hı. Bir, bir ortaya konuyor. Bu da çok gerçek dışı bir şey. Hizmet sektörü orta sınıf değildir. Yani öyle bir izlenim beyaz yakalı orta sınıf Hı -hı. gibi bir Hı -hı. izlenim yaratılıyor hizmet sektörüyle. büyük hizmet sektörü öyle bir sektör değil. Hizmet sektöründe çok sınırlı sayıda çok üst düzeyde eğitim almış iyi geliri olan bir ya da iyi maaş alan bir kesim vardır ama Hizmet sektörünün çok önemli bir kısmını güvencesiz koşullarda, evet, çok kötü evet, çalışma hı. koşullarında çalışan o şey hı hı. oluşturur. Yani bu sanayiden çok daha kötü koşullarda evet, evet. çalışmaya razı bir sınıftan bahsediyoruz, bir çalışan sınıftan. Hı hı. Ve e, bu sınıf beceri de gerektirmeyen bir sektördür. Şeyleri düşünelim, yani şimdi gelişen hizmet sektörlerini düşünelim kentte. İşte alışveriş merkezlerinde e, satış elemanı evet, olarak çalışanlar, evet. işte güvenlikçiler. süper ve marketlerde Aha. yine kasalarda <gülüyor> duranlar, güvenlikçiler, işte çeşitli lokanta ve restoranlardaki Ama garsonlar. Ama yine de e, sanayideki emek gücü kadar büyük bir güç olmuyor değil mi? Oluyor. Oluyor mu? Ol, sayısal Vallahi, olarak aa, oluyor. oluyor tabii. Çok enter. Yani ha. her ikisinde de yani sanayi mesela bir rakamlara bakmam lazım. Aha. Çalışan, hizmet sektöründe çalışanlar Aha. yüzde kaçını oluşturuyor? Şimdi ticareti ve hizmetleri de bir arada da düşünebilirsin. Düşündüğümüzde her ikisinin toplamı tabii ki sanayiden çok yüksek. Hmm, Çalışanların çok toplamı. Hı hı, bu yani, da bizim ezberleri bozuyor biraz. Tabii, evet, tabii. evet. Sanayi hı hı. sektörü ama her zaman öyle. Yani her zaman ama, ticaret hı hı. hep çok yaygındır bizde hı hı, kentlerde. Hı. Hatta sanayisinin, hı hı. sanayinin az geliştiği kentlerde ticaret sektöründe çalışan sayısı hı hı. çok yüksek çıkar. Bir de hizmetlerde. İstanbul gibi sanayinin de çok yüksek olduğu kentlerde böyle bir üçe bölünme var. Hani sanayi yüzde otuz gibi ise hizmetler yüzde otuz ikidir, ticaret işte geri kalan gibidir. Yani e, dolayısıyla e, biz bunun üçünü de bir arada İstanbul'da görüyoruz. Ama sanayi emekçilerinin mahalleleri... Kentsel dönüşüm altında soyrulaştırılıp yok edilirken onlar çeperlerden bu sefer hizmetler sektörüne tabii, güvencesiz olarak gelecek. Tabii, yani bu çok vahimdi. Tabii çok, tabii çok vahim. Peki ben hemen şeye geleyim. Vaktimiz daralıyor. Ee, araştırma sonuçlarına. Mesela Bezirgen Bahçeli ile ilgili hı hı. önemli sonuçlar çıktı. Oradaki mağduriyetler, ihtarlar diğerlerinde de bir hı. toparlarsak tabii. önemli noktaları. Tabii. Ee, aslında çok. Bir veri çıktı bu araştırmadan Hı -hı. yani her bir mahalle için ayrı ayrı şeyler Hı -hı. söylemek mümkün. Çünkü hepsi farklı bir e, gerekçeyle dönüştürülmeye çalışılıyor ve bizim burada yaptığımız aslında farklı tür dönüş, dönüşüm baskısı Hı -hı. yaşayan farklı tür mahallelerde ne oluyor? Bir kesit alalım dedik yani bu dönüşüm söylemi başladı dönüşeceği az çok bir tür hedef olarak kondu. O dönemde biz üç gece kondu mahallesine baktık. Ee, bir tanesi baktığımız mahallelerden Tarlabaşı'ydı. O da tarihsel doku içinde yer alan bir mahallenin e, topyekün dönüşmesi anlamına hı hı. gelen bir dönüşümdü. Yani binalar yıkılıp ki tarihi bölgede yapılmaya çalışılan bir hı hı. dönüşümden bahsediyoruz. Ee, ve Üçün, ikincisi bu diğer gece kondu dışındaki alanlardan toz koparandı. Bu da farklı sosyal bir şey. konut, sosyal evet. konut evet. alanı üstelik gece kondu dönüşüm alanı olarak evet. pardon gece kondu önleme bölgesi Hı -hı. olarak ilan edilmiş ve bu binalar yapılmış insanlar borçlarını ödemişler tapularını evet. almışlar böyle bir yerde yapılıyor. Üçüncüsü de Bezirkem Bahçesiydi. Bezirkem Bahçesi'de bir tür kontrol gibi evet. el almıştık. Yani, e, Hı -hı. sonuçlarını görebileceğimiz Hı -hı. bir yer. Yani Hı -hı. çok az yerde Hı -hı. sonuçlandığı evet. için kentsel dönüşüm, Hı -hı. yani sosyal yapıya olan etkilerini Hı -hı. görme şansımız Hı -hı. henüz diğerlerinde yok. yok. Hani o baskılar evet. var. Evet. Ama İstanbul için neredeyse hani daha geçmişte var tabii bu dönüşümler ama bu kadar topluca Hı -hı. iki mahallenin yıkılıp Evet, bir başka yere tamamen, gönderilmesi evet, yeniden iskan evet. meselesi İstanbul'da bu Hı -hı. ilk benim bildiğim evet, evet. daha önce galiba Menderes ve şey zamanında o yıkımlar var o yıkımlar ama hep onlar parçacı parçacı parçacı yıkımlar Tabii, çünkü Bezirgen'de 7400 civarı bir nüfus yeniden iskan 1440 aile evet, evet. Hı -hı. 1440 aile Hı -hı. yerleşti biz 2009 yazında Ağustos Hı -hı. ayında gittiğimizde oraya ee, ailelerden şimdi birçok da bilgi yoktu yani kaç ailenin gittiğine dair çok bilgi yoktu biz hem yaşayanlara sorduk hem oranın hı -hı, daha kurumsal hı -hı. yapılarının içinde olan kişilere sorduk herkesin genel kanısı yarısına yakın gitti, gitti. deniyordu. Evet. Fakat kesin sayı şöyle bilinmiyordu. Çok ilginç bir şekilde Bezirgen Bahçe'nin bir başarı öyküsü olmasına çok dikkat edildi. Çünkü evet, bir evet, örnekte evet. onun için buradaki başarısızlığa da tamir yoktu açıkçası. O nedenle örneğin önce ilk etapta şey yapıldı. İnsanlar şikayet ettiler enflasyona karşı sabitlediler borçları. İlk evet, etapta bu evet. yapıldı. Peşinat alınmadı. Peşinat <gülüyor> alınmadı. Böyle bir şey oldu. Hı -hı. Sonra şeylerden peşinat istediler. Kiracılar, Kiracılardan evet. peşinat istediler. Böyle bir avantaj Hı -hı. sağlandı. Ee, daha sonra e, bununla ilgili şu söylendi. Bankalara bu insanların buradan ayrıldığı bilgisi çok zor Hı -hı. gidiyor. Çünkü insanlar hatta bankaya borçlarını ödeyemeyenlerin adres falan bırakmadan ayrıldığı söylendi. Ya yani o, kayıtların tutulmadı mesela aha. bankaların bu belediye bankalardan belediyeye net bilgi gelmediği söylendi. Yani kaç kişi bu borcunu ödememek hı hı. nedeniyle bu alandan hani ayrıldı hı hı hı hı hı. ya da boşlandı Gelmesi lazım oysa. Evet Tabii. gelmesi Tabii. gerekiyor fakat gittiğimizde hı hı. bu bilgiler net değildi. Ama bu söylenenler işte hep söylüyorlardı biz hepimiz burada vardık bir bakıyoruz ertesi gün bir yer boşalmış hı hı. yani yarısına kadar gitti. Tabi bunu tekrardan bakmak lazım. Şimdi belediyenin bu 2008 araştırmalarını yaptığı bir kitap çıktı. Hı hı. Eda Çaçtaş, Ceylan'la Sırma Turgut'un yerel yönetim deneyimi. Orada %43'ünün satıp gitmek istediğini söylüyor ki hı. işte önceden de gidenler hariç. Yani evet. Bu durumda şu anda herhalde yarısından azı kalmış durumda bu. Evet. bu şeyde söylüyor. 2008 itibariyle söylüyor. Ha. Şimdi 2007 Şubat'ta yerleştiler. 2008 sonuna doğru e, %43'ü istiyoruz ha. önceden gider. Tabii Demek ki de, bugün ne? baktığımızda herhalde yarısından, yarısından fazlası. fazlası. Bir <gülüyor> de orada tabii şey var. Mesela çok güç durumda olup ıra işe giden kadınlardan e, temizlik işlerine girenler evet. şeyi evet. ödemek için tabii, tabii, tabii bir de. Tabii. Evet. Bir de şunu söylemek lazım. Yani şimdi bu e, kentsel dönüşüm sadece fiziksel bir mesele olsaydı tabii, çok kolay tabii, olurdu. Evet. Ama biz bunu o sosyal boyutunu düşünmeden hı -hı. bu iş yapılırsa son derece başarısız oluyor. Ki yazık bu kadar zahmete yazık hı -hı, diye düşünüyorum. Hı -hı. Çünkü şimdi Bezirgen Bahçe'ye baktığımızda e, ki aslında daha önce yapılmış araştırmalar da var. Ve bu araştırmalar aslında burada Ayazma ve Tepe Üstünde yaşayan insanların İstanbul e, hı -hı. genelindeki en dezavantajlı, evet, en gösteriyor. dar gelirli kesimler ol evet, olduğunu evet, o kadar evet, açık gösteriyor evet, ki. Evet. Eğitim durumlarına bakıyorsunuz, okuma yazması bilmeyen kadın oranı inanamazsınız evet, ne kadar evet. yüksek. Yüzde otuzlara falan yaklaşıyor. Yani bir tarla başında Hı -hı. bu oranlar çıktı, bir ayazma ve Hı -hı. tepe üstünde Hı -hı. bu oranlar çıktı. Yani zaten bu kişilerin Hı -hı. o zamanda ne yapılıyor, ailenin tüm fertleri, 20 yıl boyunca bu borçları yani, ödemek yani, için köle oluyor Seferber yani, oluyorlar. Evet. Yani ne yani bunun aslında pahasını işte senin de Hı -hı. dediğin gibi mesela kadınlar ki şeye temizliğe başlıyorlar. Yani bu şey değil tabii çalışılabilir. Yani bunda Hı -hı. bir, bir şey mahsur ama. yok ama bir yandan da gençler açısından tabii. çok ciddi bir Okuldan sorun. Alınan Okuldan çocuklar alınan çocuklar var biliyoruz. Evet. Limon satmaya giden çocuklar. Tabii. Var. Peki başka genel çıkan böyle çok çarpıcı birkaç e... bir şey var. Hani hep o da bir dönüşüm açısından ben, mahallelerde hı hı. böyledir. Mesela çok ciddi bir biçimde bu bunlar çok ciddi rant elde ettiler gibi bir hı hı. söylem var. Hı hı. Gidip araştırdığımız mahallelerde yüzde hiçbir değişiklik yapmamış. Halde, mahallelere göre değişiyor. Yani hani kat çıkma biz onları da hı hı. sormuştuk. Hı hı. Yani nasıl bir değişiklik yaptınız? Hı. Çok büyük miktarlarda. Bu mahallelerde yani apartmanlaştılar, apartmanlaştılar işte <gülüyor> her bir rantlar yani çok ciddi rantlar yok yani <gülüyor> en azından söyleyebilirim ve şöyle de bir sosyal e, bir işlev de üstlenmiş yani kimileri mesela bir kat çıkmış iki kat çıkmış nasıl kullanıyorsun diye baktığınızlar yaşlanmıyor evet, oturuyor ya evet, üç kuruşa evet. kirayı veriyorlar yani bu gece kondu mahalleleri <gülüyor> aynı zamanda hem ikinci <gülüyor> neslin hem işte dar gelirli <gülüyor> kesimlerin Kira, e, kiralık ev şeyini de sağlamış evet. oluyor. Yani evet. ilginç bir mekanizma evet. orada. Sistemi de içinde tutuyor evet, onları. Yani Çünkü, şimdi, değil mi? Tabii, o, tabii yani bir şekilde. Sistem, bir. sistem o aha, sert aha. E, şeyleri, e, sert e, nasıl diyeyim e, olumsuz <gülüyor> <gülüyor> e, gidişatı da bir şekilde hafifletici aha. unsurlar yaşanmış. Şimdi bundan sonra bu mekanizmaları Nasıl kuracağız tekrardan? Evet, Kurulabilecek değil mi? mi? Değil Bu mi? kadar insan evet. işte bahsettik kiralık, abi, evet. e, kiracılar ne olacak? Yani piyasa içinde uygun kiralık Hı -hı. ev bulabilecekler. Evet. İş yerlere bütün kapanacak, yani, işler gidecek. Tabii, yani, yani bunların, bunların çok bunların boyutlu, çok, değil mi? boyutlu evet, olarak evet. bakmak lazım. Ve her mahalleye de öyle topyekün tek bir çözüm mümkün değil. değil mi? Evet. Her bir mahallenin de ayrı Hı -hı. ayrı incelenip sorunlarının ayrı ayrı. Hakikaten konuşarak orada yaşayanlarla birlikte konuşarak çok farklı çözümler bulunabilir. Yani evet. bu kesinlikle çözümsüz de değildir. Bazen bu söyleniyor. Hani nedir çözümünüz Var çözüm. Var. Var Peki çözüm. kitap çıkacak mı? Ne zaman e, çıkacak? çıkacak yani onu biraz geciktirdik Hı. hepimizin yoğunluğundan dolayı. Umarım artık bu bir, bir ay içinde değil, Bunu bir yayıncıya Heyecanla vereceğiz bekliyoruz diyeyim. Bütün bu bilgiler <gülüyor> evet, orada olacak önemli. inşallah. Peki aslan emeklerinize sağlık hepinizin e, teşekkür ediyoruz bu çalışma için. Geldin sana da ayrıca teşekkür ben de ederiz. Ben teşekkür ederim. Ee, çok iyi oldu. Bunları <gülüyor> konuşmak bugün. Evet tam da gününde. Evet, <gülüyor> evet. E, sevgili dinleyiciler önemli bir duyuru ile bitiriyoruz. Haydarpaşa Dayanışması tarafından bu akşam Haydarpaşa Port için davacıyız başlıklı bir meşaleli yürüyüş gerçekleştirilecek. Kadıköy'de Karaköy İskelesi'nin önünden başlayacak, Haydarpaşa Garı'nda sona erecek. Toplanma saati 18.30, yürüyüş başlama saati 19. Yer Kadıköy'de Karaköy İskelesi önü diyelim ve iyi bir hafta sonu dileyelim. Kentin tozu üzerinizden eksik olmasın. <Gülüyor> Kentin tozu. Kent hakkı üzerine konuşmalar. Hazırlayıp sunan Cihan Uzunçarşılı Baysan.